Açık Radyo'da Sinepil programına hoş geldiniz. Canlı yayındayız ve çok uzun süredir beklediğimiz Star Wars ile girişimizi yaptık. Ben Melis Behlil. Ben Yaşın Burul. Bu hafta e, uzun uzun Star Wars konuşmak istiyoruz aslında. Bir yandan da henüz görmemiş olan dinleyicilerimiz için çok da ipucu vermeden. E, bu hafta 8 yeni film gösterime girecek. Aralarında Star Wars'ın da olduğu John Williams'ın... E, Meşhur müziğinin yeni bir versiyonunu dinledik. Bu son filmin fragmanında kullanılan. Ama her zaman gibi iletişim bilgilerimizi önce paylaşalım. Açık Radyo'nun telefon numarası. 212 alan kodu 343 4040. Programımızın e-mail adresi. sinefiller@gmail.com gmail.com Program destekçimiz Deniz Pala'ya da çok teşekkür ediyoruz. Evet, sonunda yıllardır beklenen e, Star Wars Yıldız Savaşları serisinin devam filmi e, The Force Awakens Awakens bu hafta içerisinde başladı. İlk gösterim çarşamba akşamı gece yarısı yapıldı Türkiye'de ama premieri pazartesi akşamı yapılmıştı Los Angeles'ta. Evet, e, Star Wars'ların bu yedinci filmi. Tabii ki bilen dinleyicilerimiz biliyor ama diğerleri için hatırlatalım. Önce ilk çekilen üçleme 1977'de başladı. Star Wars adıyla ki sonradan A New Force, A New Hope olarak yeni bir umut olarak bileceğimiz film o. 77'de büyük bir başarı sağlayınca devam etti. 83. Senesinde... Evet, 80 ve 83'te 3 film çekildi. Fakat tamam. o esnada öğrendik ki... Ee, aslında bunlar bir üçleme değil dokuzlama olarak düşünülmüşler. Ve George Lucas diğer üçlemeleri de yapacağını önce söyledi. Sonra sadece ilk üçlemeyi yapacağını söyledi. Sonraki üçlemeden vazgeçtiğini açıkladı. Ee, bizim ilk izlediğimiz üçleme 4, 5, 6. bölümler haline geldi. Ardından Phantom Menace ile birinci serinin en başına dönüp Anakin'in çocukluğuna... ...bizim Star Wars'da Darth Vader olarak bildiğimiz e, Anakin'in çocukluğuna döndük. Bir, iki, üç çekildi. Bu da 2000'li yılların başında oldu. Ardından da serinin son üçlemesinde çekileceğini duyurdular. O esnada e, Lucasfilm'i Disney satın aldı. O yüzden şeyi hemen söyleyelim, Böyle bir e, benim beklentim o konuda <gülüyor> biraz... Bir, bir mutsuz olduğum an oldu başında 20th Century Fox e, müziği çıkmıyor zaten haliyle çünkü artık 20th Century Fox yapmıyor. Onun yerine doğrudan Lucas Lucasfilm'in logosuyla logosu başlıyoruz ve şimdi yedinci filmdeyiz The Force Awakens Güç Uyanıyor. Bu arada tabii Star Wars Yıldız Savaşı hayranlarının çok iyi bildiği gibi Lucasfilm yıllar içerisinde çok büyüdü. Hani Disney satın almadan önce de. Özellikle George Lucas bir taraftan da animasyon canlandırma e, işleriyle e, Star Wars evrenini genişletmeye devam etti. E, özellikle hani kronolojik olarak yapılan diğer işlere meraklılar bilecekler ki bir kısmı televizyonda bir kısmı direkt... E, video ya da DVD üzerinden yayınlanan Klon Savaşları The Clone Wars e, serisi yani son 12 yıl içerisinde 3 farklı Klon Savaşları anlatısıyla e, değişik yaşlardaki izleyicilerle buluştum. 2003 yılında başladı bu Klon Savaşları. 3 sezon sürdü dizi olarak. Televizyonda da yayınlandı. E, ondan sonra 2008 tarihinde bir animasyon film yapıldı. E, 2008'den 2015'e kadar devam eden bir başka diziyle e, ve ikinci üçlemenin ikinci ve üçüncü bölümleri arasında yaşanan klon savaşları da detaylı olarak böylece izleyicilerle buluşmuş oldu Star Wars sevenler için o dünyayla e, ilişki halinde olmak ve arka planda olup bitenlerle e, ilişkinin devam etme imkanı sağlandı şu an hala e, bizim de televizyonlarımız da, özellikle Disney kanalında o oynayan Star Wars Rebels, Star Wars Asiler ...adını taşıyan televizyon dizisi de... ...bir taraftan yapılmaya başlandı. Önce bir kısa filmle başladı. Daha sonra... ...televizyon dizisi ve televizyon filmleriyle de... ...devam etti. Böylece bu direnişi başlatan ve devam eden... ...Asilerin hikayesi de... ...canlandırma üzerinden... ...televizyonda aslında... 7.000 nesil izleyici kitlesi de edilmiş oldu. Hani şu an daha... E, ...çocukluk ve ilk gençlik... ...çağlarındaki pek çok... E, ...insan da... E, ...yani e, çocuklar ve gençler de... ...diyelim bu televizyondaki... ...canlandırmalar üzerinden de... E, ...Star Wars evrenine... E, ...giriş yapmış oldular. E, çünkü hani serinin 1 2 3 olarak nitelendirdiğimiz üçlemenin sonuncusu sonuçta 2005'te çekilmişti. Yani 10 sene öncesi bu 10 sene arada bu televizyona yapılan işler ciddi bir yeni nesli de yakalamış oldu. Bir de tabii transmedyadan bahsetmek istiyorum ben. Transmedya meselesi deyince dinleyicilerimize şunu hatırlatmak istiyorum. Çok sayıda oyun var piyasada. Bunların hepsi birebir dizinin kendi ürettiği ya da Lucasfilm'in ürettiği oyunlar değiller. Başka yerlerden tanıdığınız mesela bu çok meşhur Angry Birds gibi Ee, bu kızgın kuşlar oyunları gibi onların da Star Wars versiyonları edisyonları var ve pek çok çocuk küçük yaşlarda bunları oynamaya başlayarak aslında Star Wars hikayesine girişte bulunmuş oluyorlar ben kendi oğlumdan biliyorum şahsen henüz daha e, Yıldız Savaşları e, filmlerini izleme çağına gelmeden hikayenin pek çok kilit aşamalarını bu bir takım oyunların e, şeyinden, anlatısından öğrendiğini ben de şaşırarak fark etmiş oldum Dolayısıyla günümüzde biz böyle spoiler vermeyelim ama bazı şeyleri açık etmeyelim hani Anakin'in Darth Vader olduğunu ben söylemeyeyim derken <gülüyor> e, ben onu oyunda öğrenmiştim zaten gibi e, cevaplarla gelebiliyor. Dolayısıyla pek çok medya türünün iç içe geçtiği bir zamanda yaşıyoruz. Ama e, The Force Awakens gücün yeniden uyanışı bence her yaştan Star Wars severi müthiş heyecanlandırmış durumda şu anda. Evet e, bir yandan da e, pek çok dediğin gibi e, farklı mecrada. ...ürünler üretildi, çok e, yere yayıldı ancak hala temelinde o sinema deneyimi var... ...ve özellikle bu ilk birkaç gün gidildiğinde e, çok nadir deneyimleyebildiğimiz... ...hani hakikaten yoğun bir fan kitlesinin beraber izlemesi, ben gece yarısı gördüm... ...sen gündüz ilk gösterimde gördün, onun heyecanı da ayrı bir şey yani... Sadece sinemada, büyük ekranda, üç boyutlu işte IMAX'te şudur budur izlemek değil. Bir yandan da sizin o hissettiğiniz heyecanı, hissettiklerini bildiğiniz birkaç yüz kişiyle birlikte izlemek onu. Ee, o yüzden alkışlar işte şeyler, arada çığlıklar falan <gülüyor> bu şekilde izlendi. Sanırım bu hafta sonu... ...olan iz, gösterimlerin çoğunda da böyle bir kitle olacak muhtemelen zaten. Sen yani, biraz daha anlatsana. İlk Sen çünkü ilk gece yarısı gösterimine gidenlerdensin. Ee, o yüzden merak ediyorum ben de senin e, deneyimini. Evet, birkaç sinemada oldu gece yarısı. İşte ben taşında gittim. Levent'te, İstinye'de ve e, Bakırköy'de de yapılıyor. En, yapıldı en azından bildiğim. E, diğerlerinden zaten sosyal medyada... ...müthiş bir şey vardı, gidenler... E, ...resim paylaşıyordu. Diğerlerinde... kostümler varmış, mi? bizde yoktu. Bizde bir tane ışın kılıcı vardı. T-shirtliler vardı. E, işte ...hani... ...çok o kadar yoğun bir şeyle gelen yoktu da... ...mesela arada cep telefonundan... ...sürekli Darth Vader nefes alma sesi... ...çalanlar falan da vardı. E, neredeyse tamamen doluydu. Salon sadece en ön sıra ki... Üç boyutlu da zaten o kadar ön sıra pek e, izlenemiyor artık. Ve böyle başında tabii böyle bir mırıltı fısıltı halinde. Hatta hani e, eski böyle mahalle sinemalarında açık hava sinemalarında falan olduğu gibi film esnasında da aslında o mırıltı bir devam etti. Çünkü herkes bir heyecanlanıyor belli şeylere o konuşuluyor falan. Ve bazı karakterler çıktığında da böyle bir ya bir derin bir nefes alma bazı yerlerde böyle bir... ...halinde hani uzun süredir görmediğimiz bazı karakterleri tekrar görmenin heyecanı... ...bazılarında alkış... Ee, ...filmin kendisi hani hikayesini biraz konuşuruz da... ...onun dışında bütün o tanıdık karakterlerle tekrar buluşma hissi hakikaten çok keyifliydi. Ve bunu toplu olarak yaşamak da çok keyifliydi. Ee, tabii ilk gösterim olduğu için garip bir şekilde filmden önce filmin fragmanını da seyrettik. Çünkü daha önceki gösterimlerden kalma herhalde öyle bir... ...önce fragmanı seyrettik. Herkes bir yandan... Bakmak istiyor bir yandan ya bakmayalım zaten şimdi göreceğiz falan diye bir gülüşmeler oldu orada da ee, işte üçe doğru çıktık sinemadan <gülüyor> ama değdi bence bense ertesi gün ilk seansta izleyenlerdendim nişan taşında. E Malum hafta içi mesai saatine denk gelmesinden dolayı öyle bir dolu salon olma durumu söz konusu değildi. Salon tam dolu değildi ama beni ise etkileyen şöyle bir durum oldu. Uzun süredir böyle hani vizyonda filme gittiğimde genelde son dönemde seyircilerde neredeyse kendi evinin rahatlığında film izlermiş gibi bir Genel bir saygısızlık hissediyorum beni çok rahatsız eden. E, konuşma, sağındakini, solundakini rahatsız edip etmeyeceğini düşünmeme, salona rahat rahat girip çıkma, film başladıktan sonra, bitmeden önce falan. Bunların hiçbiri yoktu evet. ve bu beni müthiş etkiledi. Yani hakikaten orada böyle çok e, önemli bir şeyi izlemek üzere toplanmış. Birbirimizi tanımasak da aynı şeye saygı duyan bir grup insan olmanın verdiği huşu içerisinde filmi bekliyorduk. Bir diğer ilginç tarafı ise çok enteresan biçimde her yaş grubundan insan vardı. Yani o öğlen ve çok kalabalık olmamasına rağmen yani böyle hani liseli gençlerden başlayıp 70 yaşına kadar uzanan bir seyirci kitlesini bir arada görmek. Star Wars evreninin nasıl herkese dokunduğu ve herkese heyecanlandırdığını göstermesi açısından da heyecan vericiydi. Evet bu bir an önce görmenin ne şeyi var bunu da soranlar oluyor ya kardeşim hani bekleyemiyor musunuz diye. Birincisi hani bu bir ritüel sonunda ben hani ilk üçlemenin de işte erken üçlemenin yaşım yeten üçlemeyi 2000'lerde hepsinde gündüz ilk seansta gittim. Seyrettim hangi ülkede nerede olursam olayım. Daha basın gösterimlerine giremiyorduk o zaman ee, Bir öyle bir ritüel tarafı var Bir de tabii yani filmin içinde, hikayesinde Önceden bilindiğinde hoş olmayacak unsurlar var Hani kim ne zaman çıkacak, çıkacak mı, çıkmayacak mı Zaten günlerdir, haftalardır bir Luke nerede konuşuluyor Sosyal medyada da e, Mark Hamill kendisi de dalga geçiyor bununla e, Twitter accountından. Hem yani o riski artırmanın hiçbir alemi yok hem işin ritüel kısmı var o yüzden bir an evvel görme heyecanı hakikaten e, baya işte bizim gibilerin böyle erken erken gidip bilet almasına neden oldu. E, tabii ki tahmin edileceği üzere e, film şu anda Amerika'da ön satış rekorlarını kırmış vaziyette 100 milyonu geçmiş durumda e, ön satış e, biletleri. Avrupa'da da aynı şekilde Fransa dışında bütün ülkelerde ilk gün rekorunu kırdı Avrupa'da girdiği ee, ve bu şekilde de gidip belki hatta Avatar'ı bile geçebileceği konuşuluyor ve bekleniyor onu göreceğiz. Avatar'ı geçmeyi de çok hak ettiğini düşünüyorum ben şahsen. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> e, gönlümden geçmiyor değil. E, o zaman birazcık e, mümkün olduğunca ipucu ve hani filmi bozacak herhangi bir e, anlatısı e, da vermeden birazcık daha filmden bahsetmek istiyoruz. Biz bugün elimizden geldiğince. Bugün dediğim gibi fazlasıyla detayına girmeyeceğiz. Bu henüz izlememiş olan dinleyicilerimiz için de Ama hani izleyelim mi izlemeyelim mi diye düşünenler ve meraklılar için birazcık Ee, ...ön bilgi ve kendi yorumlarımızla paylaşmak istiyoruz. Evet, e, bu sefer filmin yönetmenliğini J.J. Abrams yapmış. J.J. E, Abrams adını ilk e, televizyonda duyurmuştu. Önce Elias ardından da meşhur Lost dizileriyle. Sonra sinemaya geçti ve orada da Star Trek dizisini tekrar e, başlatan kişi olarak... ...rüstünü ispatlamış vaziyette ve dünyada hem Star Trek hem Star Wars yönetmiş tek kişi. Çok da fazla olmayacak ondan başka ve e, bu iki franchise'ı da hakikaten hakkını vererek e, ayağa kaldırıyor Bun, bunun da altını çizmek gerekiyor bence e, hani Star Trek'te yaptıklarına da e, böyle çok e, sıkı Star Trek hayranları arasında bir takım itirazları olanlar oldu ama genel olarak genel kamuoyunu mutlu ettiğini söyleyebiliriz J.C. Abrams'in. ben e, Star Wars'u ele alış biçiminde de Şu ana kadar hiç negatif bir şey duymadım. Hani kendim de çok memnunum şahsen. Evet yani nesinden memnunuz onu da konuşalım. Ee, yani film hakkında söyleyebileceğimiz 30 sene kadar sonrasında geçiyor. Ee, yani yeni... şeyden 30 sene sonrasında geçiyor. Jedi'in dönüşünün, Jedi dönüşünün sonundan. Jedi'in dönüşünün sonundan. Orada işte şeyle bırakmıştık bir büyük bir tören ve kutlamayla... Ee, Esas üç karakterimiz zaten hani üçünün de bu filmde yer aldıkları açıklandı. Han Solo, Prenses Leia ve Luke Skywalker'ın. Bu geldiğimiz noktadaysa yine bir gücün iki tarafı arasında tekrar bir e, gerilim başlamış durumda. Ee, orijinal filmle aralarında çeşitli paralellikler var. O da hoş bir şekilde işliyor. Ne olduğuna çok şey yapmadan, detaya girmeden... Ee, ...ve e, benim en hoşuma giden orijinal üçlemeyi hatırlatan tarafları bir e, özel efektler ve genel olarak teknoloji... ...çünkü e, sonradan yapılan üçlemede çok bilgisayarda üretilmiş CGI dediğimiz e, efekt vardı. Her şey böyle bir bilgisayar oyunu gibi ve her şey pırıl pırıldı onunla beraber... Bu sefer şeye dönüyoruz, o işte Tatooine falan halleri gibi e, ilk filmdeki dökülen yerler, daha işte setler, daha grenli bir dünya. Mümkün olduğunca efektleri e, fiziksel olarak yapmaya çalışmışlar zaten. E, yani o beyaz e, Stormtrooper şeyleri kirleniyor, üniformaları işte o vücutlarını geçirdikleri artık... E, ...artık ne deniyor onları bilmiyorum, üniformanın ötesinde bir şey yok. Onlar kirleniyor, droidlar kirleniyor, etraf zaten kirli bazı gezegenler... Hani ...çok daha gerçek bir e, his veriyor o zaman insana. Bir de mizah duygusunu çok kaybetmişti ilk üçlemede. Halbuki orijinal üçlemede özellikle Harrison Ford'un Han Solo karakteriyle... ...çok da en keyifli kılan şeylerinden biriydi filmleri. E, benim en sevdiğim anlarından biri e, bütün Star Wars'un... E, Empire Strikes Back'te Luke'un ilk Yoda'yı bulması, Yoda'nın kim olduğunu anlamaması, Yoda ile Artu D2'nun didişmeleri yani çok basit bir komedi sahnesi aslında ama çok büyük bir keyif veriyordu o filme çok o şeyler ekliyordu ve yeni üçlemede o bence yitirilmişti. Şimdi onu tekrar görüyoruz ve iyi bir şekilde daha bir dengeyi kurabiliyor çünkü yine öbür o daha ağır didişmeler işte kötü taraf karanlık taraf işte bütün Ee, ...evrenin bir karanlığa doğru yönelmesi falan... ...o gibi şeyler zaten insanın içini kapatıyor yeteri kadar. Ee, ben onun yanı sıra... ...kasta yapılan yeni ilavelerin çok yerinde olduğunu düşünüyorum... ...ve çok dengeli yapıldığını düşünüyorum. Ee, fragmanda da... E, ...bizi gösterilen zaten... ...hani karakterlerden bahsedeceğim... Ee, ...bir... E, ...Storm Trooper'ımız var... ...John Boyega'nın e, canlandırdığı... Ondan sonra genç bir kadın e, var Daisy Ridley'nin canlandırdığı yine bu filmde Star Wars evrenine giren ve de bir e, direniş e, pilotu Poe Dameron ve, ve müthiş Oscar Isaac'in canlandırdığı bu üç karakter bence üçü de müthiş bir katkı ve önümüzdeki filmlerde zaten e, yer alacakları kesin e, ve çok kilit e, rolleri olduğunu da belirtelim. Ne olduklarını söylemeden e, bir takım sürpriz isimler de var tabii. Devam eden isimlerin yanı sıra. E, zaten açıklanan kadroda bildiğiniz gibi Harrison Ford devam ediyor. Han Solo olarak e, Carrie Fisher e, yine Prenses Leia. ...hatta genel olarak görüyoruz burada. Dolayısıyla bir takım karakterlerin önceden devam ettiğini biliyoruz. Ama bazılarının sürprizleri var. Sürprizleri söylemiyoruz buradan size. Ama ben bu özellikle yeni katılan kadroya üç karakterin... ...çok kıvamında çizildiğini... ...dediğim gibi mizah duygusunu da çok güzel aktardıklarını... ...ve önümüzdeki filmlerde çok şey katacaklarını düşünüyorum. Ve bu... Güç uyanıyor, o Force'un, o iktidarın yeniden uyanışında. E, o ışıkla beraber gelen iyi iyi gücün e, e, yeni konfigürasyonunda e, yepyeni dengeler olacağını ve o dengelerin nasıl şekilleneceğini şimdiden önümüze koyuyor. Tabii bir tane de yeni Android'imiz var. E, çok hoş bir e, BB-8, e, çok sevimli. R2-D2 ve C3PO'nun yanı sıra. Ee, ...önümüzdeki filmlerde de e, yarılacağını zaten söylüyor film bize. Evet, yeni karakterler riskli bir yandan da böyle hani komik olmasına çalışılan... E, ...episod 1'i hatırlayacak olursak... ...oradaki o Jar Jar Binks felaketi zaten kabul etti Lucasfilm... ...ve ikinci, üçüncü filmde daha fazla rolü varken Jar Jar Binks'i yok ettiler. Azıcık bir gördük çünkü bütün seyirci kitlesi nefret etti karakterden... O yüzden böyle hele şirin olmaya çalışan bir droid girince işin içine bir risk var. Ama hakikaten BB-8 çok başarılı. Orijinal planlanan droidlerden biriymiş ama teknolojik nedenlerden daha zormuş. O zaman yapılması, yuvarlak olması nedeniyle. Şimdi karşımızda önemli de bir işlevi var. Yine tabii sevdiklerimizden Chewbacca'nın olduğunu da hemen belirtelim. Chewbacca severler için buradan. Ee, Star Wars bölüm yedi, Güç Uyanıyor. Aslında bugüne kadar altı filmde bize sunulmuş olan her şeyin hem güzel taraflarını seçip derlemiş... ...hem de yeni üçlemede onu yeni bir boyuta taşıyacak. Artık hani yeni yüzyılda yeni bir kafayla daha başka bir zekayla da başka bir yere götüreceğini hissettiriyor bize. Ee, bu arada J.J. Abrams'ın kendisinde zaten söylediği bir şey var zaten önemli bir karakterin e, genç bir kadın olduğunu biliyoruz ama diğer yan karakterlerde de çok daha fazla kadınlar var hani sadece bir erkek dünyası değil artık o konuda da bir ilerleme var o çok önemli bence ve filme çok ciddi bir denge katıyor. Evet, bir yandan şeyi düşünüyorum. Hiç Star Wars görmemiş biri bu filmden keyif alabilir mi diye... ...onu ben hayal edemiyorum açıkçası. Yani 7-8 yaşından beri öyle bir şey yok çünkü benim için. Ama kendi içinde de sonuçta tutarlı bir hikaye anlatıyor. Tabii ki her şeyini bitirmiyor burada, onu da söyleyelim. Yani sonunda havada kalan şeylerimiz var. Çünkü daha ikinci, üçüncü ya da sekizinci, dokuzuncu filmlerimiz de gelecek. Ama hani... Bilmeyen biri için de bence aslında iyi bir giriş belki olabilir... ...sonra bunu sevip diğer filmlere dönebilirler... ...onu da ifade edelim... Çünkü dediğin gibi J.J. Abrams'ın gene iyi yaptığı bir şey. Hani aksiyon ve diğer hareketli sahneler arasındaki dengeyi de çok iyi sağlamış bu bir durumda. Yani iyi bir bilim kurgu aksiyon filmi var karşımızda. Hani son dönem örnekleri arasında izlediğimizde hani aksiyonun dozuyla, şiddetin dozuyla. Öbür taraftan tabii son dönemlerde bana en çok sorulan sorulardan biri. Onu da buradan yanıtlamak istiyorum. Ee, çocuklar çok meraklı bu evrene malum. Ee, ne kadar küçük çocuklar izleyebilir Star Wars Güç Uyanıyor 7. E, şimdi bu aileden aileye değişiyor ama bence çok küçük çocukların izlememesi gerekecek derecede yine şiddet sahneleri var bu filmde. E, dolayısıyla ben gene e, 10 yaş altı konusunda e, temkinli davranmak taraftar. Amerika'da PG-13 13 yaş e, olarak giriyor daha doğrusu 13'ten küçükler anne babalarıyla olarak giriyor ama dediğin gibi orada da bir limit. Yani 13 yaştan küçükler anne babayla izlemeli ama 13 yaştan ne kadar nereye küçük kadar, yani tabii. nereye kadar? Ben 10 yaş altı için hakikaten çok üzücü olabilecek sahneler olduğunu düşünüyorum filmde ya da hani içerdiği şiddet açısından anlamalarını Ee, ...masum evrenlerini bu kadar genç yaşta da... ...küçük yaşta da bozmaya gerek olmayabilir. Yani televizyona bakmıyorlarsa... ...gazete görmüyorlarsa özellikle. <gülüyor> Yoksa çok daha beteri var... ...dünyada da. Bir de şeyi de söyleyeyim... ...bitirmeden Star Wars. A. ...şimdilik birkaç hafta sonra belki tekrar döneriz. Ee, hem... Seyircilerin hem eleştirmelerini de ilk birkaç günde gayet iyi puanlarında aldığını söyleyelim. Seyircilerde yüzde doksan üç beğenen durumundaymış. Şeyde de dokuzun üstünde bir puanı var IMDB'de. Ama hani genelde seyirciler beğenir. Sinema yazarları daha eleştirel bakar. Daha işte beğenemez falan. Orada da Rotten Tomatoes'da yüzde doksan pozitif oranı görüyoruz ki... ...çok nadir bulunan bir şey doksanın üstüne çıkmak bir film için... Bu sene bu açıdan Mad Max'e yarışabilir yani hem seyircilerin hem eleştirmenlerin hem fikir olduğu iyilik açısından pozitif yorum açısından bu senin ön plana çıkan iki aksiyon bilim kurgu distopik filmi diyebiliriz. Hatta şu anda bir bakayım diye Rotten Tomatoes'un ana sayfasını açtım ondan yüksek de var spotlight tabii bekliyoruz bu senenin Oscar'larda iddialı filmi ama mesela Son of Saul herhalde daha az eleştiride olduğu için Son of Saul daha düşük macarasının Oscar adayı ki ya yani bu senenin en beğenilen filmlerinden biri festivallerde onu da ifade etmiş olalım. Tabii şimdi yazan bizim jenerasyon sinema yazarlarının çoğu da Star Wars'a büyümüş olduğu için onun da bir etkisi olsa gerek burada. Evet o zaman şimdi bir müzik arası verelim tekrar ve John Williams'dan Star Wars'un ana tema müziğiyle çıkalım bugünkü Star Wars muhabbetimizden. <gülüyor> ...meşhur bestesi Star Wars ana temayı dinledik. Bu hafta programımızın çoğunu gördüğünüz gibi Star Wars'a ayırmış vaziyetteyiz. Ama e, onun dışında filmler de gösterime girdi. Yedi film daha var hatta. E, bunlardan biri Fransa'dan geliyor. Julie Delpy'nin e, yönettiği ve başrolünde oynadığı Lolo. Delpy'e Danny Bon, Vincent Lacoste ve Karen Vian eşlik ediyorlar. Julie Delpy... E... 2000'li yıllardan itibaren yavaş yavaş yönetmenliğe adım attı ve e, bayağı yönetmen olarak da rüştüne ispat etti. Özellikle kendisinin filmlerini seven bir hayran kitlesi de edindi bu süre zarfında. Özellikle son dönemde de romantik komedi e, türünde e, daha çok çalıştığını söyleyebiliriz. En son Paris'te iki gün ve New York'ta iki gün... Filmlerinde de böyle küçük romantik komedi hikayeleri anlattım. Lolo da o tarza devam eden bir film. Ve son dönemde daha çok örneğini görmeye başladığımız bu orta yaşta aşkı yeniden bulma hikayelerinden biri. Ama Lolo'nun hikayesinde bu orta yaşta aşkı yeniden bulan kadının karşısında bir engel daha var. O da oğlu. Evet oğlu belli bir yaşa gelmiş artık. O da böyle bir... Yirmilerine doğru ilerlerken annesinin bu yeni aşkını hiç uygun bulmuyor. Hiç değer bulmuyor annesine ve e, bu işi bozmak üzere e, yola çıkıyor. E, hakikaten Genel... çok farklı dünyalardan e, bulduğu kişi de e, o yüzden bir aile içi mini savaş söz konusu. Biz genelde bunun Disney versiyonlarına e, daha çok aşinayız. 1900 böyle 50 ile 60'lı yıllardan itibaren. Ee, annelerinin babaların ilişkilerini bozmaya çalışan küçük çocukların hikayeleri. Burada bayağı koskocaman bir delikanlı var. Ee, bunu yapmaya çalışan ve e, Fransa e, kontekstinde, bağlamında karşımıza çıkıyor. E, Violet moda sektöründe çalışıyor. E, tesadüfen tanışıp aşık olduğu Jean René ise bilgisayar alanında, bilişim e, alanında çalışıyor. Çok farklı tarzları ve Jean René'nin de e, Violet'in oğlunu daha hani, sanat Bir sanatçı olmaya çalışan oğluna anlaması, onun dünyasını anlaması da çok zor. Dolayısıyla bu farklı hayat tarzlarından kaynaklanan da bir çatışma ve çekişme ortamı ortaya çıkıyor. Lolo, e, Jelide Alpin'in elinden çıkma. Kendisi de senaryonun zaten katkıda bulunmuş. Eugenie Granmalla beraber yazmışlar. Onun son romantik komedisi. Evet, bir de İspanya'dan filmimiz var. Bu hafta çeşitli Avrupa ülkelerinden popüler filmler söz konusu, popüler türlerde. Bu da bir melodram. Mama. E, Julio Medem yönetmiş. Başrollerde Penelope Cruz, Luis Tosar, Asier Echandiya ve Teo Planel yer alıyorlar. E, Penelope Cruz'un canlandırdığı magda bir ilkokul öğretmeni. Kocası onu terk etmiş. 10 yaşındaki oğluyla hayatını tekrar e, kurmaya çabalarken e, meme kanserine yakalandığını öğreniyor ve oldukça ilerlemiş vaziyette. E, fakat hani hem oğlu hem e, kendi hayatını sürdürme arzusuyla buna karşı bir savaş veriyor ve e, işin içinde yeni tanıştığı bir adam da var. E, film biraz fazla melodik, dramatik olmakla e, suçlandı. medemin en beğenilen filmi olmadığını hemen ifade edelim. Medem 98 senesinde kutup çizgisi aşıkları ve 2001'de çektiği Lucia filmleriyle özellikle çok dikkat çekmişti ama ondan sonra yaptığı işlerle nedense bir türlü o çıtayı, o çıtayı yakalayamadı. Ee, Mama ise e, hakikaten eleştirmenler tarafından e, pek beğenilmedi hem İspanya'da hem dışarıda. Ama ona rağmen hani İspanya'da seyircinin özellikle melodram seven... ...o bizim hani eski Yeşilçam seyircisi gibi bir seyirciye hitap eden türde bir film. Onun da altını çizelim. Hani böyle damardan melodram sevenler için Penelope Cruz'un başrolünde olduğu Mama bu hafta itibariyle vizyonda. Bir de Danimarka'dan tarihi aksiyon gerilim filmimiz var. Skamerenstadter. Shamers Daughter ya da Kahin'in Kızı kjaginin kjaginin kjaginin Başrollerde Rebecca kjaginin kjaginin Ellen Hyde, Maria kjaginin kjaginin kjaginin kjaginin kjaginin kjaginin kjaginin kjagin kjagin kjagin kjagin kjagin kjagin kjagin kjagin kjagin kjagin kjagin kjagin kjagin Ee, ...bu kahinin kızı Dinam... E, ...annesinde var olan bir takım... E, ...doğaüstü özellikleri taşıyor ki... ...onun özelliği de karşısındaki insanların... ...zihnini okuması, zihninden geçenleri... ...ve yaşadıklarını... E, ...görüp e, dile getirerek onları utandırması... ...böylece karşısındakini... ...utandıran... E, ...utandırıcı pozisyonlarda bırakan... ...kişi e, oluyor... Ee, ...annesi Melusina'nın bu doğaüstü yeteneğini e, taşıyor dine ama... E, ...Dunar Krallığı adında, böyle hani orta çağda geçen bir zamanda geçiyor bu. E, bu Dunar Krallığı'nın tek varisi ailesini öldürmekle suçlanınca... ...Melusina da onun suçunu itiraf ettirmeye çalışıyor. E, tam olarak hani aklından geçenleri e, görüp onu baştan çıkararak. Ancak bunun üzerine kendisini zindanda buluyor Dina ise bütün bu cinayetleri hem kimin işlediğini çözüp hem de annesini kurtarmak üzere hem yollara düşüyor hem de bu çetrefilli işin içerisinden çıkmaya çalışıyor kendi hayatında tabii tehlikeye atmak zorunda kalıyor evet bir tane daha Hollywood filmimiz var Star Wars'a ilaveten o da bir aile komedisi Love the Coopers Mutlu Yıllar Bu işte şey dönemlerinde Şükran günü olsun Noel olsun çeşitli bayram dönemlerinde geçen komediler her sene birkaç tane çıkarır Hollywood. Bu bu senenin Noel aile komedisi ailenin bir araya getirerek oluşturduğu faciayalar ve genelde de iddialı kadroları olur bu filmlerin ki burada da bir istisna yok. Hatta son zamanların en iddialı kadrolarından birini toplamışlar. Evet, Love the Coopers mutlu yıllar adıyla vizyona giriyor. Ve başrollerde Diane Keaton, John Goodman, Ed Helms, Olivia Wilde, Ellen Arkin, Alex Borstein, Amanda Seyfried. Böyle say say bitmiyor. Çünkü kalabalık bir aile Coopers. Kendi kalabalıklarının yanı sıra bir de hani eşleri, nişanlıları, arkadaşları, dostları şu bu falan derken kalabalık bir hale alıyorlar. Aslında hani böyle klasik... Bu orta sınıf burjuva birazcık disfonksiyonel, kendi içlerindeki çekişmeleri, çatışmaları olan. ...birazcık Amerika'nın örtü bir tarafına dağılmış... E, ...ailelerden biri... E, ...ancak... E, ...aylenin annesinin en büyük hayali... E, ...klasik bu tarz filmlerde olduğu gibi... ...her Noel tatilinde aileyi bir araya getirmek... ...ve hepsini çok mutlu etmek... ...herkesin çok mutlu olduğu bir tatil geçirmesini sağlamak... Evet, ...ki bu ideal bir zaman. Noel, ...ideal yani bir Noel... ...klasik bütün Noel ögelerinde işte... ...ağacı olsun, hediyeleri olsun... ...ne varsa şarkıları, yemekleri... ...hepsi beraber... Ama dediğim gibi hepsi dört bir tarafında Amerika'nın bir yandan hepsinin kendi dertleri var. Bir araya geldiklerinde katlanan dertleri var. Böyle bir keşmekeş aile komedisi. Çok iyi eleştiriler almadı ama bir aile komedisi isteyen ve bu kadroyu birlikte seyretmek isteyenler için Love the Coopers mutlu yıllarda bu hafta gösterimde. Evet bu hafta bir tane daha... Ee... İkinci bahar orta yaş romantik filmi romantik komedisi var ee, bu ise yerli yapımlardan senenin beklenen yerli yapımlarından Nadide Hayat Çağnır son filmi başrollerinde Demet Akbağ, Yetkin Dikinciler, Sevil Akı ve Batuhan Begimgil yer alıyorlar ee, film adını Demet Akbağ'ın canlandırdığı e, Nadide karakterinden alıyor ee, Nadide ve 50 yaşına gelmiş e, ve bu 50 yaşına kadar olan hayatını da evliliğine, çocuklarına adamış bir kadın. Bir gün eşini kaybettiğinde aniden e, kendini boşlukta buluyor. E, yani kendisi haftada bir gün ziyarete gelen kız ve torunu var. ...kendini böyle kurslara... ...vesaireye falan vermeye çalışıyor... ...hayatını doldurmaya çalışıyor... ...bir takım hobilerle ama... ...bir türlü... ...o boşluğu dolduramıyor... ...ta ki bir gün gazetede bir haber görene kadar... ...o da üniversite affı ile ilgili... ...zamanında üniversitede... ...değişik sebeplerden dolayı... yarım bırakmış olan herkese... ...af çıktığını duyunca... ...kendisi de yıllar önce su ürünleri bölümünü... ...bırakmış olduğu için... Ee, okula dönmeye karar veriyor. Bu kararı hem aile efradı hem de çevresi tarafından çok şüpheyle ve e, değişik tepkilerle karşılaşmasına rağmen e, inat ediyor. E, önce okula başlıyor. Sonra da o işin staj tarafıyla denize de açılıyor e, bir süre sonra. O denize açılmayla beraber de hayatında yeni açılımlar başlıyor. Genel mesajı itibariyle hayat... Bitmez ee, ve hani her zaman ikinci kez mutluluğu yakalamak, e, hayata yeniden başlamak mümkündür mesajını taşıyan bir film. Nadide evet Hayat. bir çağınırmak e, duygusallığı da içererek. Bu arada şeyi de söyleyeyim senin de olmuştur nasıl olsa benim de hani... Emeklilikten sonra ya da belli bir yaştan sonra tekrar okula dönmüş çeşitli öğrencilerim oldu. Genelde o öğrenciler bütün sınıftan da daha iyi olurlar. Çünkü daha hani hayatta bazı şeyleri yaşayıp bunu hakikaten istediklerini bilerek geri geldikleri için çok da iyi öğrencilerdi benim karşıma gelen sanırım hepsi. Benim de ee, çok net olarak <gülüyor> diğer öğrencilerimizden af dileyerek bunu da ifade edelim. Ee, haftanın bir diğer e, yerli yapımıysa yine bir cin filmi. Bu aralar sanırım her haftaya çıktı artık bunun e, sıklığı. Gassal. Alper Kıvılcım yönetmiş. Kendisi daha önce çeşitli e, cin filmlerinin senaryolarını yazmış. Bu sefer yönetmen koltuğunda görüyoruz kendisini. Başrollerde Ayhan Eroğlu, Nilay Olcay, Alican Can Çokoğur ve Mustafa Çelik yer alıyorlar. Gassal... E... Bir aslında hani işe, işe anlatmak için kullanılan bir kelime. Türkiye'de gusulhanede çalışan e, vefat eden insanların e, bedenlerini yıkayıp e, cenazeye hazırlayanlara verilen isim. Bu filmde de Gasil Abbas'ın hikayesi e, var bir taraftan. Ücra bir köyde tek başına yaşıyor ve köyün e, işte vefat eden erkeklerini yıkayıp cenazelerini hazırlıyor. Evin en alt katını gasilhane olarak kullanıyor. Ee, ama bu pek hoş bir hayat olmasa gerek. Evet ve bir gün köye bir e, kadının yolu düşüyor. Ondan sonra da olaylar gelişiyor. Son olarak da bir canlandırma filmimiz var bu hafta. Open Season Scared Silly. Çılgın Dostlar 4. Korkak Kahraman. Bu pek çok ülkede doğrudan DVD'ye çıkmış. Bizde sinemada da gösterime giriyor. David Feiss yönetmiş e, Çılgın Dostlar'ın dördüncü filmini. Bu Ormandaki arkadaşlar Elliot Boog işte çeşitli hayvanların orman maceraları devam etmekte. Av sezonunu açmış bir avcıya karşı mücadele ediyorlar. Biz birinci filmi izlemiştik ama ikinci ve üçüncüyü izleyip izleyemediğimizi hatırlayamadık. Birinci filmde bu bütün çılgın dostları nasıl çılgın olduğunu nasıl dost olduklarının hikayesini izliyorduk. Peşlerinde bir avcı vardı ve genel olarak hani... Dostluk, hayvanlar arası, arkadaşlık, hayvan sevgisi gibi çok güzel mesajlar veren bir filmdi. Çok böyle iddialı bir kadrosu yoktu. Onu da hatırlatayım. İlk filmin orijinal seslendirmesinde de. Ama genel olarak özellikle e, okul öncesi, çağ çocuklarına da hitap edecek şekilde pozitif mesajlar veren bir film. E, zannediyorum ikinci, üçüncü filmde aynı çizgide devam etti. Bu dördüncü filmde de e, yine aynı e, özellikle ayı, geyik e, ve e, bir köpekten oluşan Arkadaşlar arasındaki bu sefer ortak korkularını yenmeye çalışıyorlar bir kurt adamın ormanda dolaştığı söylentisi üzerine gerçek mi değil mi derken onun şeyini hem onun peşine düşüyorlar ve kendi korkularıyla da yüzleşiyorlar bir tarafta. Evet e, bu arada aslında merak ettim bir politik mesajı da var mı diye. Çünkü dediğin gibi bir kurt adamın e, şeyi çıkınca e, korkusu çıkınca avcı bunu fırsat bilerek av sezonunu açıyor. Hani böyle korkuları fırsat bilip bir şeyler yapan çeşitli hükümetler olabiliyor dünyanın şu anda her yerinde. Onları da hatırlatmadı değil. Çocuklar küçüklükten öğreniyorlar bunları böyle mini <gülüyor> ufak ufak. <gülüyor> Evet, şimdi haftanın yeni filmlerinden Love the Coopers, Mutlu Yıllar'dan bir parçayla devam edeceğiz. Sting'den geliyor Soul Cake. A soul cake, a soul cake, She's good Mrs. a soul cake. An apple, a pear, a plum, or a cherry Any good thing to make us all merry Soul cake, a soul cake Please good missus, a soul cake One for Peter, two for Paul And three for him that made us all cake, Please good missus, a cake a a thing to make us all God bless the master of this house And the mistress also And all the little children That round your table grow, the cattle in your stable, the dogs at your front door, and all that dwell within your gates will wish you ten times more. Sow cake, a sow cake, these good misses a sow and An apple a pear, a plum or a cherry, any good thing to make us all soul kick, a sow merry. Sow cake, a sow cake, these good misses a sow kick One for Peter, two for Paul, and three for him that made us. And see what you can find If the barrels are not empty We'll hope that you'll be kind We'll hope that you'll be kind With your apple and your pear And we'll come no more a-souling Till Christmas time next year A saw cake, a saw please, good missus, a saw An apple, a pear, a plum a cherry Any good thing to make us all merry A cake, a saw Please good misses a song kick okay? One for Peter, two for Paul, three for him that made us soul The streets are very dirty, these shoes are very thin. I have a little pocket to put a penny in if you haven't got a penny. Hippily will do if you haven't got a hippie. God bless you A soul kick, a soul kick. Peace goodness is a soul kick. An apple and a pear, a plum or a cherry. Any girl single make a song merry dinledik. Soul Cake'di. Dinlediğimiz parça bu haftanın yeni filmlerinden Love the Coopers Mutlu Yıllarda kullanılan parçalardan biriydi. Evet programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Bu hafta Star Wars'a büyük kısmını ayırdık. Programımızın ee, yeni haberlerimizden e, en taze bu sabah itibariyle Oscar'larda yabancı dilde film adayları bildiğiniz gibi her ülke filmini yolluyor ardından 9'a indiriliyor sonra 5 aday yayınlanıyor. Bu sabah o 9 açıklandı. Ee, biz de hemen sizle paylaşalım istedik. Ee, Öncelikle o 9 film arasında Türkiye'nin filmi Sivas yok ben onu belirtelim. Evet. Ama Fransa'nın Türkiye'de geçen filmi Mustang var onu da hemen belirtelim. Evet. Bu açıdan bir sürpriz yok diyelim. Bekliyorduk. Evet. Bu beklediğimiz bir sonuçtu. Altın küreyle de örtüşenler var. Belçika'nın e, Brand New Testament'ı gibi. Raqqa van Dormel'in. E, ve tabii Macaristan'ın Son of Soul. Last Denemers'in filmi e, demin de bir andaydı. kendisini. E, zaten ilk beşe de kalmasına kesin gözüyle bakılan bir filmdi. O yolda ilerliyor. Mustang'le beraber. Bunun dışında Kolombiya'dan, e, Danimarka'dan... Finlandiya'dan, Almanya'dan, İrlanda'dan ve Ürdün'den alay gösterilen filmler son 9'a kalmış vaziyetteler. Bunların bir kısmı festivallerde gösterildi. Bizde mesela Ürdün'ün filmi TİB'in gösterildiğini ben hatırlıyorum ee, yanılmıyorsam film ekiminde. Ee, diğerlerini de umarız ve Brand New Testament Belçika filmi Aha. de gösterilmişti. Ben görme fırsatını bulmuştum. Diğerlerini de e, henüz gelmemiş olanları da izleyeceğiz yakında diye ümit ediyoruz. Bu arada Danimarka'nın adayı olan A War filminin de Türkiye'de çekildiğinin de hemen altını çizmiş olalım. Onları da tebrik ediyoruz buradan. Evet, e, bu da Oscar haberimiz. Bir de e, bir hatırlatmada bulunalım. E, bizi dinleyen sinemacı dostlarımız için e, bu seneki köprüde buluşmaların son başvurusu bir hayli yaklaştı. 4 Ocak'ta bu sene İstanbul Film Festivali esnasında 8-14 tarihleri arasında köprüde buluşmalar e, gerçekleşecek çeşitli e, atölyelerle beraber ve başvuran filmlerden seçilecek e, bir grup film orada da atölye çalışmalarında geliştirilecek sonunda da Ee, ...bir para desteği de olduğunu... ...zaten sinemacılar gayet yakinen biliyorlar... ...bu sene on birincisi gerçekleştiriliyor... ...onun son başvurusu için... ...dört Ocak son gün ...evet... Ee... ...bu haftaki programımızı aslında... ...bitiriyoruz böylelikle... ...az haberli bir haftamız oldu... Ee, ...bol Star Wars'lu... <gülüyor> ...biz biz zaten bir süredir sadece Star Wars konuşuyoruz... ...kendi aramızdadı galiba... <gülüyor> Ee, herkese iyi seyirler dilemeden önce son parçamızı da hemen duyuralım. Lolo'dan e, Mathieu Lambolay'ın bestesi Violet'in teması. Ayrıca destekçimiz Deniz Pala'ya ve Teknik Masa'da Feryal'e de çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi seyirler. İyi hafta sonları.